Açık kitaptan alıntılar. Bogota'da çıkan, Kolombiya'da yayınlanan El Tiempo e, gazetesi ki bu gazete e, oradaki tanınmış gazetelerden bir tanesidir. El Tiempo gazetesinde yayınlanan bir haber. Haber şöyle, et ben bunu kendi bilgim fazla olmadığı için bu konuda sonuç olarak Michelle Tay'ın e, e, Liberacion'daki e, haberini size yorum e, kısaltarak vereceğim, aktaracağım. Ee, şöyle diyor bomba yüklü araba ile yapılan birçok e, suikast hatta bunlardan birinde bir sivilin ölümü e, ve 19 askerin yaralanmasıyla e, sonuçlanan birçok suikastin askeri gizli servisler tarafından düzenlenmiş olduğu konusunda güçlü karineler e, olduğunu söylemiş e, El Tiyampo galetesi. Özellikle bu geçen haziran e, sonundan itibaren yapılan bu tür suikastlerle ilgili ve bu suikastlerin o, o tarihten bugüne kadar gerçekleşen bu suikastlerin hep Kolombiya'da e, bazı ciddi biçimde e, Kolombiya'da bir bölgesel e, ormanlık bölgelerde ve kırsal bölgelerde e, egemenlik konumunda kısmen olan e, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri ne atfettiklerini sistematik olarak e, güvenlik güçlerinin belirtiyor ve Düşmana e, atfediyorlar bunu. Tabi bunu da Cumhurbaşkanı'nın seçimleri öncesinde yapıyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yaz Kolombiya'da da Cumhurbaşkanı seçimleri vardı. Ve Güney Amerika'nın e, genel eğiliminin tersine bu kez Kolombiya'da e, eski Cumhurbaşkanı Uribe e, geniş bir e, şeyle farkla e, seçilmişti. Sağcı evet. Cumhur, Cumhurbaşkanı e, Uribe. İlginç olan... Bu haber yayınlandıktan sonra tabii bir taraftan Uribe e, Cumhurbaşkanı Paldırküldür, Küldür de, bütün bakanları, bütün e, üst yargı sorunlarını, yargıçlı hakimleri ve komutanları toplamış ve arkasından da geçtiğimiz hafta ortasında radyo ve televizyonlardan e, deklarasyon üstüne deklarasyon yayınlamış ve bu deklarasyonlarda da e, aşağı yukarı söylediği şey birincisi böyle bir bilgi sızmasının o bilgi sızmasına geleceğim. Böyle bir bilgi sızmasına karşı öfke ve nefretini dile getiriyor. Bu tabii çok anlamlı. Yani haberin verilmesine mi? Evet. Böyle bir bilginin sızmasına. Altiempo gazetesine. Ordu'da böyle bir e, yolsuzluk korkunç bir şey Yol, olmasına. Yolsuzluk ötesi bir şey. Yolsuzluk evet. ötesi Yani yalan olduğu iddiası ile karşı çıkıyor yoksa bunun hani milli güvenliğe ve hassasiyetlere zarar... milli güvenlik ve hassasiyet... Milli güvenlikle ilgili işte bu e, en fazla... E, birlik ve beraberlik, o formülü kullanıp hı hı. kullanmadığını bilmiyorum ama en fazla birlik ve beraberliği ihtiyaç duyduğumuz şu anda diye konuştuğunu tahmin edebiliriz. gerillalarla ee, işte bölücülerle yapılan mücadele sırasında falan diye. Ee, arkasından da e, ilgili e, subayları e, savunuyor. E, eldeki e, kanıtların yeterli olmadığını söylüyor ve en dikkatimi çeken bu demeçlerindeki laf da bunların Orta bile müferit olaylar olabileceğini söylüyor. Biliyorsunuz müferit olay e, mevzu e, eski cumhurbaşkanı Demir elinde sık sık kullandığı bir vakalardan, e, kelimelerden bir tanesidir. Ne zaman devlet içinde askeri veya sivil bir e, yolculuk veyahut bu tür e, kanunsuzluk e, ortaya dökülse, bunlar müferit olaylardır deyip e, hemen. E, Hatta şimdinin içinde bu laf kullanılmışlar. Evet. Yani bu çok sık yaygın kullanılan klişelerden bir tanesi. Evet. E, düzenli ve sürekli e, müferit olaylar diyebiliriz bunlar o zaman <gülüyor> Evet. Ben. Açık kitaptan alıntılar.